بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissam'a ve huve sem'i'l-alim Bu güzel ayı başı rahmet, ortası mağfiret sonu nar, cehennem ateşinden kurtuluş ayı olarak tasvir edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilleriyle ifade olunan şu mübarek ayın son günlerine, son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz geçirmiş olduğumuz 20 günü aşkın zamanda bizlere en güzel şekilde mükafatlar, ecirler nasip eylesin. Yüce Rabbimiz yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz ibadetleri taksiratıyla kabul eylesin. Niyetlerimizi ihlaslı kılsın. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bizlere böyle güzel mevsimler bahşediyor. İbadet edebilmemiz için. Ecir alabilmemiz için. Ve bu şekilde cennet azlığını elde edebilmemiz için bizlere böyle mübarek, böyle güzel fırsatlar ihsan ediyor. Yine Ramazan ihsanıyla kalmayıp Ramazan'ın son 10 gününde aranmamız istenen Kadir Gecesi gibi bir ömre bedel, büyük bir geceyi bizlere bahşediyor. Ve istiyor ki biz bu gecenin mükafatını elde edebilmek için son 10 günde bu geceyi arayalım. O gecede daha büyük bir gayret, daha büyük bir azim, daha büyük bir salih niyet ile Rabbimize yönelim, yöneliş yapalım ve o geceyi en güzel şekilde değerlendirmiş olalım. Ve bu şekilde 83 yılı aşkın bir zamana tekabül eden o geceyi en güzel şekilde değerlendirmiş olalım. Bu geceyi değerlendiren ki şu anda şu 10 günde bu geceyi arayacağımız günler yaşamaktayız bu geceyi en güzel şekilde ifa, e, salih amelle dua ile zikirle tövbe ile istiğfar ile geçiren mümin ve mümine kardeşlerimiz bir ömre bedel büyük bir ibadeti yerine getirmiş olacaklar. Bu beyanda yüce Rabbimiz bir sure de indirmiş. Kadir suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnne anzalnahu fi Leyletil Kadr. Muhakkak ki biz onu Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Ramazan ayının son 10 gününde aranması gereken bir mübarek gecedir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o geceyi daha iyi tasvir eden ve en kestirme yoldan bulmamızı sağlayacak olan Başka bir hadis-i şerifi de son 10 günün tek gecelerinde Kadir gecesinin arınmasıdır. Hatta bir rivayet daha var ki o rivayette de son 5 günün tekli gecelerinde arayınız Kadir gecesini buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ulemamız diyorlar ki bütün bu hadislerden yola çıkarak 27. gece en olası gecedir diyorlar. Fakat bununla birlikte üle, ülemanın bir kısmı da diyor ki Allah'ın dilediğine göre dileyeceği bir şekilde Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 gününün Tekli gecelerinde olmak üzere her sene farklı bir gecede tezahür edebilir. Yani 21. gecede olabilir, 23. gecede olabilir, 25. gecede olabilir, 27. gecede olabilir ve 29. gecede olabilir. Bu geceleri de karıştırmamak lazım. Çiftli günü tekli güne bağlayan gece, o tekli günün gecesidir. Mesela 26'yı 27'ye bağlayan gece, o 27. gece olur. Bazıları ayın 27'si bu akşam gibi düşünür, halbuki öyle değil. Yani bir gece söylendiyse o gece gününün arafesidir. Onu o şekilde bilmek lazım. Dinimizde böyle. Fıkıhta da bu böyledir değerli kardeşlerim. Bu kısa malumattan sonra Kadir suresiyle ilgili açıklamalarımıza devam edelim. İnna اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْ Muhakkak ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde inen ne? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı, kurtuluş rehberi, cenneti gösteren rehber, Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı, Allah rızasının anahtarı, Allah'a götüren yolu gösteren harita, ruhi ve bedeni mutluluğun sırlarının gizli olduğu ilahi mukaddes kelam, yeryüzüne indirilen en büyük hediye, insana verilen en büyük bahşiş, İnsana verilen en büyük nimet Allah'ın kelamı. Yani Allah'ın doğru dediği şeyler. Yani Allah'ın yanlış dediği şeyler. Allah'ın doğru deyip doğruya davet ettiği, doğruyu emrettiği, yanlış değil yanlış deyip yanlıştan kaçındırdığı şeyleri, emirleri ihtiva eden, içeren mukaddes, mübarek bir kelam, Allah kelamı o gecede inmiştir. İşte o gecenin mukaddesliği de bu mukaddes kitabın o gecede nazir olmasıyla kazanılmıştır. Allah'ın nurudur Kur'an. Kur'an Allah'ın nurudur. Kur'an'ı okuyan nurlanır. Nuru yüzünde akseder. Çünkü Allah'ın nurunu devşirmektedir, Allah'ın nurunu almaktadır, bütün beyninin hücrelerine temas eden Allah'ın nuru yüzünde bir aklık oluşturur, yüzünde bir gülümseme oluşturur, güzel bir ifade oluşturur. Çünkü Allah'ın nuru bütün hücrelere sirayet ederek onu aydınlatmıştır. O insanın bedenini bile aydınlatmıştır. O yüzden nurlu insan deriz, ne nurlu nurlu insan, maşallah. Bakanın bir bakası daha geliyor, maşallah. Yüzünden belli, siyahum fi vujuhim min aferis Onların olgunlaştığına dair. Allah'ın razı olduğu kullar olduklarına dair işaretler yüzlerinde aşikardır diyor Cenab-ı Allah min eferi sucud secdenin eseridir o aklık, onur secde yapan insanın yüzü ak olur çünkü o insan Rabbine secde yapmıştır olması gereken makama secde yapmıştır boynunun büktüğü gerçek makamı göstermiştir. Değerli kardeşler, insanlar birçok makama, mevkiye, paraya, pula, menfaate boyun büker bu dünyada. Boyun bükenlerin en hayırlısı Allah'a boyun bükenlerdir. Namaz kılmayı, Allah'ın önünde kıyamda durmayı, saygıda durmayı ve bir sonraki aşamada ruku ile kul olduğunu gösterme çabasını bir sonraki aşamasında secde ile kulluğun Allah karşısında zelil olmayı gerektirdiğini işaret eden o gösterdiği kendine yakıştıramayanlar kendileri gibi yiyip içen tuvalet ihtiyaçları olan hastalanan, uyuyan, aciz olan ve ölen, fani olan insanlar karşısında değişik menfaatler adına boyunlarını bükmeyi kendilerine maalesef yakıştırabilmektedirler. Çok acı bir durum. Ama boyun bükülen en büyük makam Allah makamdır. En hak makam da odur. Boyun bükülmeyi Secdeye ininmeyi hak eden yegane makam Allah'ın makamıdır. Çünkü yaratıcı O'dur. Rızıklandırıcı O'dur. En büyük hediyeleri bahşeden O'dur. Bütün varlık alemini yoktan var eden ve bütün varlık alemini eşref-i mahlukat kıldığı, şerefli mahluk, yaratık kıldığı insanın önünde zelil yapan ve insana onu hizmetkar eden Yüce Rabbimiz o yüce makam, secdeyi hak eden, yegane makamdır. Ve ne güzel de bir iştir secde, o makama yapılan secde. Ne güzel de bir iştir o makama yapılan rükû. Ne güzel de bir iştir o makamın önünde durulan saygı duruşu, kıyam, kıra, rükû, sucud. Adem olmanın belirtisi, işareti. Kul olmanın bedeni dilidir. Ruku, sucud, kıyam. Dillerdeki Allah zikri kul olmanın devamlı surette tekrarlanışıdır değerli kardeşler. O yüzden namazı, kıyamı, kıraatı, rukuyu, sucudu bir oyun ve eğlence haline getirmemek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kılmış olduğu teravih namazını Hazreti Aişe radıyallahu anha şöyle dile getiriyor. Diyor ki öyle bir dörtlük kılardı ki öyle bir dört rekat kılardı ki sorma gitsin onun uzunluğunu onun rükûsunun uzunluğunu onun secdelerinin uzunluğunu sorma gitsin ve o güzel secdeleri o güzel kıyamı o güzel rükûyu tasvir etmekten ben acizim sorma gitsin sonra dört rekatı bitirirdi ardından tekrar dört rekat daha kılardı sen sorma gitsin o rükûnün güzelliğini uzunluğunu sorma gitsin o secdenin güzelliğini, uzunluğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah karşısında duymuş olduğu lezzeti secdede duymuş olduğu lezzeti rüküde duymuş olduğu lezzeti sorma gitsin ey kardeşler önderiniz peygamberiniz rehberiniz teravihi böyle kılıyordu Hz. Aişe böyle tasvir ediyor. Böyle tasvir ediyor. Öyleyse bizler de onun sünnetini namzet insanlar olarak, onun sünneti seniyesini takip eden insanlar olarak onun gibi olmak arzusunu içinde coşkulu bir ruhla barındıran güzel, değerli, kıymetli müminler olarak kendimizi ibadetimizi rükûmuzu secdemizi, kıyamımızı, kıraatımızı o büyük öndere o büyük rehbere o Allah'ın en sevgili kuluna benzetmemiz gerekiyor. Ne güzel de bir benzetmedir bu. Ne güzel de bir gayrettir bu. Olması gereken ne büyük bir harekettir bu. Gösterilmesi gereken ne güzel bir sabırdır bu. Uzun bir yola çıkan şoför, yollar bitmez deyince gaza basar. Gaza basar, gaza basar ama virajı alamaz takla atar sonunda. Teravih namazı uzundur doğrudur ama değerli kardeşlerim bu teravih namazlarında gösterilen sabır İnşallah yüzümüzü ahirette ak edecektir. Sabır edelim. Bu namazlarımızı sabırla, güzellikle eda etmeye çalışalım. İçimizde bir heyecan olsun. Kıyamda dururken Rabbimizin karşısında saygı duruşunda olduğumuzu bilelim. Biraz sonra Rukiye gireceğimizi, Rukiye gittiğimizde kulluğumuzun nişanesi olan rukuyu yaptığımızın farkına varalım. Biraz sonrasında secdeye giderek, Kulluğun Allah karşısında zelil olmanın bir nişanesi olduğunu hatırlayalım, bilelim ve onu o niyetle yapalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle kişi Rabbine en yakın olarak secde olur. Kişinin Rabbine en yakın olduğu yer secdedir. Değerli kardeşlerim, Rabbimize en yakın olduğumuz yerde biraz rahat edin. Birden kafalarımızı kaldırmayalım. Tavuğun yem toplaması gibi yaparsak değerli kardeşlerim. Kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle nice namaz kılanlar geleceği kıldıkları namaz paçavra gibi yüzlerine savur atılacak. Çünkü onlar rükûsunu ve sucudunu tamam etmediler. Kaydesine uygun yapmadılar. Acele davet. Değerli kardeşlerim, sabır, sabır cennet sabır yoludur. Sabır edeceğiz. Nefislerimizi biraz kıskaç altına alalım, terbiyede. Şu mübarek ayda nefislerimizi olgunlaştıralım. Bu namazlar zaten nefislerimizi olgunlaştırmak için var. Kolay değil tabii ki 33 rekat namaz kılmak ama bu bir terbiye metodudur. Bu bir sabır ölçüsüdür. Bu Allah'ın makamlarında, Allah'a giden makamlarda ne güzel bir yolculuktur. Böyle alduruyorlar değerli yani kardeşlerim. Kralımda geçelim olmaz. Allah cümlemizden razı olsun. Ama yine Kadir suresini bir dakika içerisinde Malinden sonra bitiriyorum. O Kadir gecesinin ne olduğunu sen bile misin? Leyletin <gülüyor> elfişah. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Mübarekliğiyle. içinde yapacak olduğun ibadete verilecek olan ecir kıyas edildiğinde, ölçüldüğünde bin aydan, 83 sene küsür, 83 küsür sene bir ibadetten daha hayırlı bir mübarek gecedir. Bu geceyi arayacağız inşallah. Tenezzelü'l-melâiketu Tenezzelü'l-melâiketu ve rûhü zihâ biizn rabbihim min kulli amr Allah'ın vermiş olduğu emir ve izinle her taraftan melekler iner. Dünya semasına. Arza iner. Hepsinin belli bir işi vardır. Hepsi bir şey getirir. Bir şey götürür. Dua götürür. Nimet getirir. Yakarışları Rablerine sunarlar. Şöyle şöyle yakarışlar var kullardan diye. Ve büyük bir Gök trafiği vardır o gece. Meleklerin gökyüzünü sardığı ve trafikle doldurduğu bir gecedir o gece. O gecede selam vardır, esenlik vardır, af vardır, mağfret vardır, bağıştırma vardır, cennetten müjdeleme vardır, cehennemden azat olma vardır. O zaman o gecede elimizden gelen geldiği kadar Ya Rabbi... Biz de cennetten müjdelediğin kullardan ile, Ya Rabbi bizi de cennet, cehennemden azat ettiğin kullardan ile, Ya Rabbi Bak milyonlarca insanı azat ettiğin biz kaldık Ya Rabbi bizi unutma diye Bir canhıraş bu şekilde Bir gayret ile bunu yapmamız lazım Selamun hiye hatta Natla'il fecr Fecir doğana kadar o gece Bir esenliktir Bir nimet, bir mükafat dağıtımı vardı Değerli kardeşlerim Allah cümlemize o mükafatlara nail olmayı nasip eylesin وآخر دعوانا ان لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه